Selam dostlar, ee, şu anda saat 12.10 geçiyor. Eylemlere başlatmış olan Greta birazdan sahneye çıkacak. Burada e, 7-8 bin yakın insan var. Sahnede First Aid Kit e, müzik yapıyor. Gözümüzde çarpan, e, bir sürü eğlenceli, güzel, e, <gülüyor> apış ve pankart var. Mesela şöyle bir şey gözümüze çarpıyor. Hmmmm The Earth is hotter than my boyfriend And my boyfriend is hot Dünya erkek arkadaşından daha sıcak Ve benim erkek arkadaşım gerçekten sıcak Cool uh, The seas are rising so far uh, Denizler kabarıyor, biz de uh, En çok izleyip olan slogan There no planet B uh, Plan B'den esinlenerek Planet B yani başka bir B gezegeni yok uh, Ve çocukların Veya gençlerin en çok söylüldüğü ee, tekrar tekrar sloganlar, sizin kararınız bizim e, geleceğimiz. Ee, bu şekilde. Ha bir de bir sürü şey gördüm. Faptar Anlıyor musun? Bir sürü insanların da küçük, küçük dövizlerle anlıyor musun yazmış? En çok hızlı çapan şeyler bunlar. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Ee, devam bizim.